Şimdi duyulmanız gerekiyor. Duyabiliyor musunuz? Merhabalar, nasılsınız? <gülüyor> Teşekkür ederim. Geçmiş hafta tabii e Bayram tatili olduğundan dolayı dersimizi yapamadık. O hafta normal şekliyle devam edeceğiz. Biraz ben tabii ben fakültedeyim hala biraz e, şey değiştireyim. Umarım görüntüde herhangi bir problem yoktur. Nasıl geçiyor dersleriniz? Diğer dersleriniz nasıl geçiyor? Bayram tatiline belki biraz fırsat buldunuz elinizdeki materyallere bakmak için. Evet program gerçekten yoğun dolayısıyla takip etmek gerekiyor sürekli. Evet herhangi bir problem var mı derslerle ilgili sormak istediğiniz bir şey var mı biz dersimize geçmeden önce. Her şey yolunda zannediyorum. Tamam çok güzel. Bir arkadaşımız daha bir şey yazıyor. Ondan sonra biraz aksi dersimize başlayalım. Evet, yazmaktan vazgeçti zannediyorum arkadaşımız. Evet. Geçen hafta daha doğrusu ilk dersimizde biz biraz bilgi kuramından bahsetmiştik. İkinci dersimizde pardon. Bilgi neydi? Ondan bahsetmiştik. Bilimsel bilgi ne demek? Tabii önce bir hatırlatma yapalım. Yeni gelen arkadaşlar var mı veya yeni katılan arkadaşlar var mı bilemiyorum dersimizin. Ama zannediyorum e, online olmasa da dersinizi internet üzerinden daha sonra dinlemeniz mümkün olduğu için onlar e, oradan takip ediyorlar. Dersimizin içerisinde e, söylemiştik ölçme değerlendirme olarak e, dersimizin sonucunda yapacağınız hazırlayacağınız bir ödev var. Ve ödev konularını yavaş yavaş artık oluşturmaya başlamamız gerekiyor ki bugünkü dersinizde aslında biraz onunla alakalı. Geçtiğimiz hafta araştırmadan bahsetmiştik. Şöyle çok kısa bir şekilde hatırlayacak olursak dedik işte bilgiden bahsettik. Bilim nedir? Acaba bilim bilgilerin toplanması mıdır? Birbiriyle ilişkili midir? Bir bilginin bilgi olarak sayılması gerektiği, sayılması söz konusuysa hangi özelliklere sahip olmasını bekleriz gibi bir şey söylemiştik. Gibi soruları aydınlatacak bir takım ipuçları vermiştik. Evet. Anlayamadım. Ödev gruplara göre değişiyor mudan kastımız ne? Ha Konuyu kendiniz belirliyorsunuz. Evet kendiniz belirleyeceksiniz. Daha önce de söyledim. Konuyu ama seçmede yazışacağız birbirimize irtibat sağlayacağız ki hani konu olabilecek başlıkları nasıl tespit edebileceğimizi görelim. Yanlış bir başlangıç yapmayalım, eksik bir baş, yani yanlış olmaz ama eksik bir başlangıç yapmayalım. Ee, ödev hazırlamada daha sonra çünkü daha büyük problemler olabilir. Konuyu demiştik ki ilahiyat ile ilgili, din bilimleriyle ilgili bir konu seçeceğiz. Konu seçmede özgürüz. Ee, siz kendiniz bir konu seçebileceksiniz. Ancak konuyu formüle etmede tabii tabii yani her hocanın nasıl e, vizeyi değerlendirmede hocalar devreye giriyorsa her hoca, e, her öğrenci e, gerçi onlar otomatik olarak hazırlanıyor. O, e, çoktan seçmen sorular olduğu için ama bunu üniversitin hocalarını teslim etmek gerekiyor. Ki biz e, sisteme giriş yapabilelim. Diğer dersler, diğer gruplardan olup bu dersimize konuk olan arkadaşlarımız var mı? Biz genelde hocalarımızla konuştuğumuzda böyle bir şeyden bahsetmiştik. Hani ödevler herkesin, herkes kendisini belirleyecek, kendisi yorumlayacak diye. Onların söylediklerinden sorumlu değiliz derken onlar ne söylüyorlar ki sorumlu değilsiniz? Hani Genelde biz konuları ortak işliyoruz. Araştırma teknikleri dersinin bir içeriği var. O içeriği takip ediyoruz. Hani anlatım birbirinden kuşkusuz farklı olabilir. Ha günlük ödev veren hocalarınız varsa onu bilemem. Ölçme değerlendirmesini onlar düzenlerler. Biz tabii şu anda sadece araştırma teknikleri dersi ile ilgili konuşuyoruz. E, ve ben e, iki tane eylem bekliyorum sizden. Birincisi konuyu belirleyip bana e-mail ile iletmeniz. Bu Şu anda biz aslında dördüncü haftadayız. Altıncı haftada yani önümüzdeki beşinci ve altıncı haftalarda diyelim. Ben sizden bunu yapıp bana e-mail bildirmenizi istiyorum. İkinci olarak da ben bunun bir listesini oluşturacağım. İkinci olarak da sizden dönem sonunda finallerden önce son hafta için söylüyorum. Son hafta şeyinizi bitirip Araştırmanızı bitirip, çalışmanızı hazırlayıp bana teslim etmenizi isteyeceğim. E tabi verebilirim. Özet olabiliyor mu? Dan kastımız nedir? Hayır, hayır. Özgün bir çalışma istiyoruz. Özet başka bir şey. Yani kitap özeti farklı bir konu. Biz burada bir araştırmanın, buradaki amacımız bir araştırmanın içeriği nasıl oluşturulur, amacı nasıl oluşturulur, önemi nasıl hazırlanır, hipotezleri nelerdir, varsayımları nelerdir bunları tam olarak ortaya koyabiliyoruz. Hatta geçtiğimiz hafta söylemiştik bu ödevi de hazırlarken İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün tez yazma yönergesine e, uygun olarak hazırlamamızı istiyoruz. Yani tam bir e, her ne kadar çapı biraz daha dar olsa da geniş, yani hani kapsadığı alan birazcık daha sınırlı olsa da tez hazırlarmış gibi hazırlamanızı istiyoruz. E, Notlara tabii ki tezleri var. Çünkü notunuzu ödev üzerinden vereceğim ben size. Yani dersin tekrar ediyorum dersin ölçme ve değerlendirmesi Ödevden yapılıyor. Dersin başka bir sınavı yok. kendi düşüncelerinizi de metnin içerisinde yazmanız sizden bekleniyor. Ama bu bir bilimsel araştırma. Geçtiğimiz hafta biz bilimsel araştırma nedir? Bunun üzerinde durduk arkadaşlarla beraber. Arkadaşlarımız katılan arkadaşlarımız hatırlayacaklar. Dolayısıyla böyle bir bilimsel araştırmanın sonucunda elde edeceğimiz verileri tartışacağımız bir konu. Tabii ki bu ders iki bölümden oluşuyor. İkinci biraz daha detaylı bir şekilde e, hemen söyleyeyim önümüzdeki dönem alacağınız bu dersin ikinci bölümü konuyu biraz daha detaylı bir şekilde ele alıyor ve orada e, sizin hemen söylüyorum açtığım önümü orada sizin işte akademik dil ve ifade usulünü nasıl gerçekleştireceğiniz referans göstermenin nasıl yapılacağı Kaynaklara ulaşım gibi bek çok bilgi verilecek. Ama bu derste size e, araştırma nedir, konu nasıl belirlenir, e, bunun içerisinde nicel ve nitel araştırma teknikleri nelerdir bunların hepsini söylüyor. Tabii ki sizden şu istenmiyor. 14 haftanız var. 14 haftada gidin de bir e, alan araştırması yapın. Gelin burada hani muhakkak bunu sunun gibi bir şey istenmiyor. Böyle bir şey istenmesi de zaten mümkün değil ancak tutarlı geçin hafta dediğimiz gibi bilim dediğimiz şey tutarlı sınırları belli olan sistematik bir bilgi ürünü bir daha doğrusu bir zihinsel çaba ürünü Dolayısıyla sizden ödevinizde bunu yansıtmanız bekleniyor bilemiyorum ama hani ben de her şey normal gibi görünüyor acaba sizin bağlantı nızla ilgili bir problem? Ben biraz daha yavaş konuşabilirim. 6. haftaya kadar konuyu bugün işleyeceğimiz problem sorusunu önemli. Onu yazalım. 6. ödevin konusunu şöyle diyeyim, daha düzgün olsun. Öyle başlığını, konusunu, problem sorusunu ve a, hipotezlerini yazıp bir istiyorum. Hanım, isterseniz derse başlayalım. Hani hani e, Şimdi ben size dersin sonunda elde edeceğiniz bilgileri başında işte ödevinizde de böyle olmalı diye söyleyemem kuşkusuz. İsterseniz hani dersimize başlayalım problem sorusu nedir onu bir konuşalım. Ondan sonra hayal etmeye başlayacaksınız diye ümit ediyorum. Olur mu? Tekrar ediyorum. Geçtiğimiz hafta. Yani ben de bilemiyorum. Hani bunu bir konuyla ilgilenen tek sen arkadaşımıza bir soralım. Ona göre gerekirse şey değiştirelim. Demek ki. Bazı arkadaşlarımızın belki bağlantılarıyla ilgili bir problem var. Tamam. Bakın dersimiz zaten kısa bir ders. Bir saatte oluşuyor. İsterseniz artık konumuza girelim ki hani kafanızda biraz daha şekillensin. Dediğim gibi geçtiğimiz hafta biz onları tekrar etmeyeceğim. Zaten isteyen arkadaşlar internet üzerinde ee, var. Ses kayıtları oradan takip edebilirler. Çok kısa olarak e, bilgi nedir? E, bilim nedir? Araştırma dediğimiz şey nedir? Bunlardan bahsetmiştik. Ve demiştik ki araştırma dediğimiz şey için bir amacımızın olması gerekiyor. Bir sistem dahilinde bu amacımızı gerçekleştirmemiz gerekiyor. Ve bu sistemli e, çabayı bir yöntem dahilinde sunmamız gerekiyor. Şimdi bu aslında yap, bu yaptığımız çalışmayla biz araştırma diyoruz. Bilimsel araştırma için de özellikle demiştik e, ne için yapılır bu bilimsel araştırmalar? Bir sorunumuz vardır. Bu sorunu çözmek isteriz. Mesela dersiniz geceleri niye karanlık oluyor? Bu bir sorundur. Değil mi? Veya dersiniz, su ne zaman donuyor, neden donuyor? Bu bir sorundur. Veya okullardaki din kültürü ahlak bilgisinin işlenişinde ne tip problemler yaşanıyor? Bunu tespit et, yaşanan problemleri sıralarsınız. Bunları tespit etmek istediğinizi ifade edersiniz. Böylelikle bir sorunu çözmeye çalışır. Veya yeni bir şey üretmek isteyebilirsiniz. ki mühendislik gibi alanlarda bununla sıklıkla karşılaşırız. Yeni bir teknoloji ürünü üretmeye çalışırsınız. Eğitim alanında örneğin yeni bir program üretmek istersiniz dersiniz ki din eğitiminin ben işleyişinde sıkıntılar olduğunu düşünüyorum. Ve burada bunu çözebilmek için bakın önce sorunu tespit ediyorsunuz. Bir öneri geçiriyorsunuz. Yeni bir program uygulanmada diyorsunuz. E bu program işte sizin aslında geliştirdiğiniz bir ürün oluyor yaptığınız bilimsel araştırma sonucunda. E tabi sadece ürün değil aynı zamanda bir metot geliştirebilirsiniz. Dersiniz ki günümüz sosyal bilimleri veya ilahiyat bilimleri ilahiyat ilimleri benim beklentilerime cevap veremiyor. Ben Kur'an okumasında örneğin yeni bir yöntemin ortaya çıkmasına neden, o orta, ortaya konulması gerektiğini düşünüyorum. Ve bir metot geliştirmesiniz. Yine pek çok nedeniniz olabilir. Veya bir takım politik nedenleriniz vardır. Eğitim politikasını geliştirmek için bir takım nedenleriniz vardır. Mesela dersiniz ki istihdamla ilgili ciddi sıkıntılarımız var. İstihdam sorununun çözülmesini gerekmektedir. Bunun için bir politika ortaya koyarsınız. Ve bunun sonucunda da ekonomik anlamda devletimizin kalkınmasını sağlarsınız. Bunun için bir takım araştırmalar yaparsınız. Şey Derssiniz Türkiye'de özellikle Cumhuriyet'in ilk dönemlerinden itibaren 5 yıllık kalkınma planları koyulmuştur, ortaya koyulmuştur. Bu kalkınma planlarında din eğitimine verilen yeri tartışmak istiyorum. Neden? Çünkü din eğitiminin din pardon din hizmetleri diyelim din hizmetleri sektörünün daha verimli bir hale gelmesini istiyorum. Bunun için bu raporları incelemek istiyorum ders. Sonucunda da istihdam politikasına bir katkıda bulunursunuz örneğin gibi. Araştırmanın daha pek çok neden sıralayabilirsiniz. Kişisel bir takım nedenleriniz olabilir, merak ediyorsunuzdur bir konuyu. Bunların hepsi aslında araştırmaya ortaya koyacağınız, araştırmaya başlamak için ihtiyaç duyduğunuz nedenler. Bir neden olmadan araştırmaya başlamakta tabii ki tahmin edeceğiniz gibi çok da mantıklı bir hareket olmaz. Evet, bir arkadaşımız bir şey yazıyor. Onu bekleyelim. Ondan sonra yavaş yavaş problem nedir? Onu biraz konuşalım. Mesela bir konu ispatlama şekliyle olabilir mi? Mesela bir örnek verin Osman Bey. İspatlama ihtiyacı kuşkusuz bir nedendir. Gerçekten e, İslam'da tasavvufun yeri. E, bu bir neden değildir, bu bir konudur. Yani şunu söyleyebilirsiniz, İslam'da tasavvufun yerini merak ediyorum. Yani şöyle düşünün, araştırmaya başlamak için bizi motive eden, Hususlar aslında araştırmanın nedenleri. Bunu metnimizin bir tarafı, yani metnimizle alakalı bir şey değil, bir araştırmaya neden başlıyoruz? Bunun nedenlerini sıralıyoruz. Yani ne dersiniz? İslamda tasavvufun yeri tartışılmamış bir konudur. Kuşkusuz tartışılmış. Ancak işte böyle bir sorunum var benim. Ben bunu merak ediyorum. İşte bu merak. Benim ilmi merak aslında araştırmayının ortaya çıkmasında bir araştırma yapmak için gereken motivasyonu size sağlar. Billerin biraz daha açıklayıcı oldu. Ama İslam'da tasavvufun yeri bir araştırma konusudur. Ha, ama mesela şunu söyleyebilirsiniz. Bir teori vardı mesela yer çekimi çok basit bir şey yer çekimi kanununun işte Ay'da geçerli hangi düzeyde yer çekimi kanunu gibi bir kanun var Ay'da ne şekilde başarılı yani ne şekilde gerçekleştiğini ispatlamak istiyorum ben dersiniz mesela bu bir araştırma konusudur gidersiniz Ay'da yer çekiminin varlığını tespit etmeye çalışırsınız ama hani nedeniniz vardır. Ama gene de bu bir konuyu oluşturur. Ama sonucunda mesela hani maddi anlamda bir kazancınız olacaksa tabi bu da bir motivasyon aracıdır. Bir motivdir. Yani başlamak için ihtiyaç duyulan temel husustur. Gibi. Biraz daha açıklayıcı oldu bu anlamda. Şimdi tabi araştırmanın Son bir şey daha yazıyor. E, tabii her araştırmada olduğu gibi bilimsel araştırmanın da çeşitli türleri söz konusu. Bunlardan bir kısmı uygulamalı araştırmalar, sahayı gerektiren, sahada çalışmayı gerektiren uygulamalı araştırmalar, deneyler yaptığınız, gözlem yaptığınız, alanı tespit etmeye çalıştığınız uygulamalı araştırmalar bir de. Temel araştırmalar dediğimiz genellikle nedir? İşte küçük yapılan eski literatüre dayalı teorik anlamda yapılan bir takım araştırmalardır. Pek çok bilim adamı araştırmaları farklı şekillerde şey yapar, sınıflandırır. Temel ve uygulamalı araştırma tasnifi bunlardan bir tanesi. Temel araştırmalar teorik düzeyde yapılan açıklayıcı araştırmalar, mesela demin arkadaşımızın söylediği gibi İslam'da tasavvufun yeri konu edilecekse bu temel düzeyde yapılan yani bir alan araştırmasına ihtiyaç duymayan veya bir deney veya bir laboratuvar çalışmasına ihtiyaç duymayan bir araştırmadır. Ha, nedir? Tabii ki ha, e, kütüphane araştırmasının literatür araştırmasına ihtiyaç duyulur ama bu teorik düzeyde yapılan bir araştırmadır. Uygulamalı araştırmalar dediğimiz şeyler ise gidip alanda gözlediğiniz, belki katılımcı olarak gözlediğiniz, belki katılmadan sadece uzaktan gözlemlediğiniz, bir deneye tabi tuttuğunuz bir anket yaparsınız mesela. Bu uygulamalı bir araştırmadır. Çünkü bir denek grubunuz vardır. O deneklere sorarsınız. İkisi arasında böyle bir fark var. Tabi temel araştırmalar genelde betimleyici araştırmalardır. Tasvir etmeye yarar. Bir konuyu derinlemesine incelemenize yarar. Kuram geliştirmenize yarar. Şöyle bir ayrım yapabiliriz. Örneğin. Dedi ki din, kültür, ahlak bilgisi derslerinin önce ben bir isterseniz bir kurumda gördüğümüz eksiklikler üzerine amaçlayıp çözümünü sunmak olur mu? Çok güzel bir örnek verdiniz. Eğer bu çalışmayı daha önceki literatür üzerinden yapacak iseniz yani sizden önce bir takım araştırmalar yapılmıştır. Bunun sonucunda dersiniz ki ben gitmiyorsunuz ama kafanızda tanıdığınızı düşünüyorsunuz üzerine yazılan metinlerde şu şu şu eksiklikler kurumda belirlenmiş vardır bu eksiklikler tanımlanmış diyorsunuz ve ben bunların üzerinden çözüm önerileri sunmak istiyorum. Sen bir rapor hazırlıyorsunuz. İşte diyorsunuz Milli Eğitim Bakanlığında, Sağlık Bakanlığında, İlahiyat Fakültesinde, bir bakalda, bir herhangi bir kurumda veya bir müessesede, eğitim müessesesinde örneğin gördüğünüz eksiklik. Daha doğrusu sizden önceki araştırmaların veya sizin daha önceden edindiğiniz tecrübelerde sunucunda yazdığınız bir takım eksiklikler var. Bu eksiklikler üzerine fikir geliştirerek çözüm önerileri sunuyorsanız bu temel bir araştırmadır. Ama ben bu kuruma gideceğim. Bu kurumda eksiklikleri yerinde teşhis edeceğim. İnsanlarla görüşeceğim. Onlarla farklı yöntemler deneyebilirsiniz. Gözlem yapabilirsiniz, bir takım deneyler yapabilirsiniz, mesela kurum kültürünü tartışıyorsunuzdur. Dersiniz ki bu insanları bir araya getirip beraber nasıl hareket ettiklerini görmek istiyorum. Bundan sonra o eksiklikleri tanımlayacağım ve ona göre çözüm önerileri belirleyeceğim. diyorsanız Bu uygulamalı çalışmaya, araştırmaya girer. Zannediyorum arkadaşımızın verdiği örnek üzerinden tanımlamak daha faydalı oldu. Benim vereceğim örnek biraz daha farklıydı. Ee, örneğin biraz daha din <gülüyor> ile alanımızla ilgili bir konuda bahsedelim. Örneğin dün, din kültür ahlak bilgisi dersleri veya ilahiyat fakültesi müfredatlarının gelişimi üzerine bir müfredatların üzerine bir çalışma yapıyoruz. Bu çalışmayı tarihi süreç içerisindeki gelişimi üzerinden yapacaksanız bu temel düzeyde bir çalışmadır. Eğer programların öğrencilerdeki akislerini, onların programları değerlendirmelerini görmek istiyorsanız, onlar üzerine bir çalışma yapacaksanız, sahaya çıkacaksanız bu uygulamalı çalışmaya girer. Tabii sosyal bilimlerde şu daha pek çok yöntem var. Ben çok basitleştirerek size söylüyorum bunları aradaki ayrımı fark edebilmek için. Eğitim bilimlerinde özellikle pek çok deney yapılıyor. Örneğin bir e, sınıfta bir, bir program geliştiriliyor. Bu program sınıf farklı sınıflara uygulanıyor, karşılaştırılıyor gibi. Böyle çok farklı deneyler, metodlar var. Ama temel olarak aradaki farkı zannediyorum. Anladık bu örnekler aracılığıyla. Evet bu aşamada birinizden bir haber yani evet veya hayır gibi bir şey bekliyorum ki eğer sorularımız varsa zamanında çözmek kavuşturalım niye Evet Salih Hanım evet dedi. Tamam. Güzel. Şimdi inşallah anladınız. Asiye Hanım hala ödevde. Sen şu konuyu bitireyim ondan sonra soralım o sorulara cevap verelim. Olur mu? Alt üst sınırınız yok aslında. Onları birazdan cevap verelim öyle çok hani 50 sayfadan az olmayacak gibi böyle bir şey yok tabii ki bir ödev hazırlıyorsunuz o içeriği hazırladığınız zaman en aşağı bir 20 sayfalık bir metin bekliyorum sizden o ayrı bir şey ama hani öyle bir üstlenir yok ama isterseniz biz konuyu anlatalım ondan sonra biz konuyu bir anlayalım ondan sonra ödevle ilgili problemlerinizi sorularınıza geçelim daha verimli olsun zamanınızı daha verimli kullanalım böylelikle pekala Şimdi ilk üç, üç tane kavramdan bahsedeceğiz. Asıl e, ödev konusuna da hazırlamamızda e, katkı sağlayacak. Birincisi, aslında dört tane. Birincisi konu. Konu dediğimiz şey ne? Arkadaşımız evin çok güzel bir örnek vardı. İslam'da tasavvufun yeri. Bu bir konu. Ve doktora çalışmamın konusu medyayla. E, medyanın din eğitiminde kullanımıydı. Bu bir konu. Konu bizim ele almak istediğimiz çerçeveyi yansıtıyor. Başlık demiyoruz. Konu bizim çalışmamızda ele almayı istediğimiz çerçeveyi yansıtır. Tamam. İkincisi problem. Aslında problem bizim cevabını aradığımız şey su konuda, şeyde çalışmada. Yani bizim bir problemimiz olması gerekiyor ki biz aslında bir çalışmanın içerisine girebilelim. Örneğin, pardon, bu problemin test edilebilir olması gerekiyor, yani sınanabilir olması gerekiyor. Ki araştırma yapılsın, araştırma yapılmasının bir amacı olsun. Bu konunun eğer tez gibi bir çalışma yapıyorsak, daha önce ele alınmamış bir konu olması gerekiyor ki yeni bir şey ortaya koyabilelim. Yeni bir orta, e, bu pardon problemin yeni bir e, sonuçla sonuca ulaşabilelim. Yeni bir ürün değil ki hani mesela bir ürün ortaya koymak olabilir bir sorunu tespit etmek olabilir. Dolayısıyla hani problem öncelikle bir sınanabilir bir şey olmalı. Ve bir de Yeni bir şey ortaya koymak. Ve problem bir soru halinde olmalı. Mesela ben örnek vermeden önce siz bir problem cümlesi kurmaya çalışın. Mesela bir problem sorusu yönlendirmeye çalışın bana. Ben onu düzelteyim. Var mı aklınızda öyle bir şey? Değil? Bu Burada ekranım biraz kaydı. Evet. Ben size burada çıkarttığım birkaç tane onlara başvurarak örnekler vereyim sonra. Benim doktoramda söylemeye çalıştığım yetişkin din eğitimini ne ölçüde etkilediğiydi? Benim problemim hangi ölçülerde etkilediğin Şöyle bir daha güzel ifade edeyim. Medyanın takip edilmesinin, ki sırlar, sır dizileriydi benim çalışma konum. Sır dizisi izleyiciliğinin din algısını ve din eğitimini ne şekilde değiştirdiğiydi? Gibi. Mesela. Müslümanlar çevre temizliğine ne derece dikkat ediyor? Mesela. Dikkat ediyor mu? Veya temizlik, İslam dininin temizliğe verdiği yer nedir? Gibi. Bir soru cümlesi. Teme başladığımız bir, konuya başladığımız bir, e, bizi... Heh, mesela çok güzel. Öğrenmede motivasyonun önemi nedir? Veya yeri nedir? Mesela. Veya farklı bir şekilde bunu şey yapalım. Ee, motivasyonun öğrenmede nasıl bir fonksiyonu vardır? Bu bizim problem sorumuz. Bu bize aynı zamanda çalışmamızın kuşkusuz amacını da gösteriyor. Değil mi? Böyle bir soruda örneğin öğrenmede motivasyonun önemi nedir dediğimiz zaman bizim amacımız Öğrenmenin gerçekleşme sürecinde motivasyonun ne kadar etkili olduğunu tespit edebilmek değil mi? Sizden örnekler bekliyorum ki o örnekleri düzeltelim. Şimdi unutmayın problem sorusunu ortaya koyarken aynı zamanda dedik ya sınanabilir olması gerekiyor. Yapılabilir bir şey olması gerekiyor. Gibi yöntemlere çalışıyorsunuz. Mesela İslam'ı çocuklarımıza nasıl anlatalım? Hadi bu bir soru işaretidir e kafamızda. Şöyle diyebilirsiniz: Çocuklara İslam öğretilirken hangi metotlar takip edilmelidir? Bunun bir meşruiyet zeminini kurarsınız daha önce çalışmanızda. Siz de bunu yapacaksınız konumuzu belirlerken. Dersiniz ki günümüzde örneğin yapılan eğitimin din eğitimi şu şu şu açılardan yetersiz kalmaktadır. Şu şu konularda eksiklikler hissedilmektedir. İslam eğitimi açısından yeni metotlara ihtiyaç, İslam eğitiminin gerçekleştirilebilmesi için yeni metotlara ihtiyaç duyulmaktadır. Dolayısıyla e, İslam dininin çocuklara öğretimi sürecinde birtakım metotlar geliştirilmelidir. İşte bu çalışmanın temel sorusuna hangi metotların kullanılabileceğidir. Nili hizmetlerinde kalite nasıl yükseltilebilir tespit edilebilir bir takım şey sorularınız var mı daha ziyade teorik bir konudur veya belki de uygulamalı bir konuya seçmek isteyebilirsiniz dersiniz ki ben şu yere gittim işte bir ne diyelim bir cemaate katıldım, bir işte cami cemaatine iştirak ettim onlar ee, imamı takip ederlerken onları gözlemledim. İşte Cuma namazında başka namazlarda imamın e, yaptığı işleri gördüm. Hani Nasıl hitap ettiğini gördüm. Bunun üzerine bir araştırma yaptım derseniz uygulamalı bir alana geçmiş olursunuz. Kalite nasıl yükseltilebilir? Biraz daha havada kalan bir konu. Altını belki kul gerekiyor. Din hizmetlerinde. Kuşkusuz böyle bir soru sorabilirsiniz ama metodolojisinizde çok iyi bir şekilde belirlemeniz gerekiyor. Böyle bir şey mi? Değil mi? Ha, mesela Hanım'ın verdiği bir e, problemin meşruiyetini kurma açısından güzel bir cümle verdiği örnek. Din eğitim öğretiminde yaş farkının dikkate alarak eğitim metodu geliştirmenin gerekliliği bu bir meşruiyet de dersiniz ki Din eğitim öğretiminde dikkat edilmesi gereken hususlardan bir tanesi yaş farkıdır. Ama problem sorumuz bir soru cümlesi olmalı ki biz bunu deneyebilelim, biz bunu sınayabilelim, biz bunu konu edinebilelim. Yaş farkı hangi ölçüde etkili olmaktadır? Mesela bu bir sorudur. Din eğitiminde yaş farkı Hangi ölçüde etkili olmaktadır? Veya yaş farkının din eğitimindeki etkisi nedir? Bu bir sorudur. Ama işte metodunu geliştirmek gerekmektedir. İşte bu gerektiği, bu gereklilik bizim kuşkusuz soracağımız sorunun altyapısını oluşturur. Gibi. Çok güzel. Ailedeki iletişim problemlerinin nedenleri nelerdir? Mesela. Hangi nedenler vardır bunu gene hem teorik düzeyde yapabilirsiniz hem uygulamalı düzeyde yapabilirsiniz. Dolayısıyla zannediyorum konumuz, problem, sorumuz ortaya çıktı. okyan annelerin çocuklarını ortaya çıkan negatif etkilerin etkiler hangi yollarla azaltılabilir ve azaltılabilme yolları nelerdir? Kuşkusuz ama metodolojinizi çok detaylı bir şekilde tanımlamanız gerekiyor bu noktada. Şunu yapmaya çalışın. Ee, tabii bir de bunun versiyonu var. Başka bir versiyonu. Akademik e, hayatta çalışan annelerin çocukları hangi sorunlarla karşılaşır mü? <gülüyor> Böyle ilerleyen versiyonları olabilir. Fakat e, şöyle bir şey yapmaya çalışın. Özellikle soruyu sorarken mümkün olduğunca basit bir şekilde sorun. Problem sorusu. Ki Şimdi yapılan çalışma, sizin metodolojiye geçeceğiz daha. Durun, daha metodolojiye geçeceğiz. Önce bir konuyu belirleyelim, ondan sonra e, önce bir kavramları konuşalım. Metodolojiye geçeceğiz. E, şimdi siz bazı konuları kafanızda yine you know, şey yaparsınız, hani zaman içerisinde geliştirirsiniz. O konu sizin kafanızda seneler boyunca şekillenir, düzeltir, düzelir, eğrilir, büyürür. Fakat bunu anlatırken bazen zannedersiniz ki karşınızdaki kişi bunu hemen anlayacak. Ama genelde öyle olmaz. Çünkü karşınızdaki kişi sizin altyapınıza sahip değildir. O, düşü, o e, soruya ayı, o sorunun şekillenmesinde geçtiğiniz yolları geçirmemiştir. Bu nedenden dolayı da sizin söylediğiniz şeyler aslında çok komplike bir hal alır, anlaşılmaz. O yüzden sorularımızın mümkün olduğunca sade, herkesin anlaşılabilir, anlaşabileceği bir şekilde yazmamız gerekiyor ki böylelikle konumuz tam olarak ortaya çıksın. Amaçlarımız belirgin olsun yaptığımız çalışmada. Çünkü problem sorusu bizim bütün... Yani herhalde ironi değildir. Gerçek olarak düşünüyorum ben bunu. Böylelikle bütün problemi tam olarak ortaya koymanızı sağlar. Problem sorusunun tam olarak ortaya konulması sizin çalışmanızında sistemli bir şekilde gelişmesini, neticelenmesini sağlar. Dolayısıyla sorunumuz çok önemli. İki kavram daha var. Ve dersiniz iseniz önce ben bunlardan özellikle bahsetmek istiyorum. Çünkü hepimizin kafasında sorun olan, yani keyfimizin kafasında tam olarak oturmadığı için yaptığımız çalışmaların havada kaldığı durumlar söz konusu olabiliyor. Şimdi bunlardan bir tanesi hipotez, bir tanesi de varsayım. Varsayımla başlamak en mantıksız muhtemelen. Varsayım bir çalışmaya başlamadan önce sahip olduğunuz kabuller. Şimdi her çalışmaya başlamadan önce bir takım kabullerimiz vardır. Mesela, deminki örnekten hareketle konuşalım. İslam'da tasavvufun yeri Evet. Nasıl bir kabulünüz var siz buna başlamadan önce? Birincisi şöyle bir bakış açısıyla gideceksiniz muhtemelen. Diyeceksiniz ki ben Allah'ın varlığını, birliğini kabul ediyorum. Yani bu arada özür diliyorum. <gülüyor> Herhangi bir sorunuz soru var mıydı? Murat Bey çünkü size bir konuyu açıklamamı, bir konu hakkında bilgi vermeni istiyor ders bitmeden önce. İsterseniz hemen sana onu söyleyeyim. Bu sizin için çok önemli çünkü. Bu pazar günü saat 21'de sistemle ilgili olarak cep telefonu ve tabletle sisteme nasıl giriş yapılabileceğine dair Murat Bey bir eğitim verecekmiş. İnternet üzerinden zannediyorum bu eğitimi gerçekleştirecek. E, bu konuda özellikle sizden bazı sorular geldiğini belirtti. E, bu zannediyorum hani sizin için açıklayıcı bir e, şey olacak bu eğitim olacak. Tabii soralım. Eğitimize zaten internet üzerinde olacak. Başka bir şey. Onu da yanıtlarsa onu da hemen söyleyelim size. Ne olur ne olmaz unutmayalım daha sonra. Evet kısa vak ben arkadaşlar ama bunun hani çok kısa da olsa bilmek uygun oldu zannedeceğim. Şimdi varsayım dediğim şey dedik ki ee, çalışmaya başlamadan önce yaptığımız kabuller. Mesela bir kelamla ilgili bir çalışma yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki ontolojik e, deliller üzerine konuşacağım. Alan e, varlığıyla ilgili ontolojik bir takım deliller üzerine konuşacağım Bunları araştıracağım ediyorsunuz diyorsunuz ki işte şu e, bir alimde, işte bir alimi inceliyorsunuz. Bu alimdeki onto, alimin ontolojik delilleri nasıl açıkladığını çalışmamda izleyeceğim. Ee, burada ama başladığınız nokta ne? Siz Allah'ın varlığını kabul ederek başlıyorsunuz. Gibi. Siz diyorsunuz ki örneğin öğrenmede öğrencinin zeka düzeyinin etkili olduğunu düşünüyorum ben. Ve bu süreç yaptığım araştırma içerisinde öğrencinin zeka düzeyinin öğrenmeye ne kadar etkili olacağını tartışacağım ben. Siz bu konuya başlamadan önce nasıl bir kabulle işe başlıyorsunuz? Murat Bey yaptığı açıklamayı zannediyorum oradan açıklayacak geri kalan noktaları. Şimdi sorumuza tekrar geri dönüyoruz. Diyoruz ki öğrencilerin zeka düzeylerinin onların öğrenme kapasitelerinde etkili olduğunu düşünüyorum ve bu konuyu inceliyorum. Benim problemim öğrencilerin zeka düzeyleri öğrenmelerinde ne ölçüde etkilidir? Tamam buraya kadar bir problem yok sanırım. Ben böyle bir araştırmaya girmeden, başlamadan önce nasıl bir kabulle işe giriyorum sizce? Başlıyor, başlamak durumundayım. Doğru aslında. İnsanların Zeki oldukla veya zeka düzeylerinin farklılık gösterdiğini kabul ederek işe başlıyorum değil mi? Böyle bir şeyim var. Diyorum ki, bireyler, insanlar, öğrenciler farklı zeka düzeylerine sahiptirler. Bak, benim kabulüm bu. Ben bu kabulden hareketle... Öğrencilerin zeka düzeylerinin onların öğrenme hızlarına ne ölçüde etkili olduğunu araştırıyorum. Zaniyorum bu örnek güzel bir şekilde konuyu açıkladı. Varsayım son derece basit bir şey olmalı. Yani hani öyle komplike vesaire değil. İnsan öğrencilerin zeka düzeyleri farklılık gösterir. Veya mesela bir arkadaş fakültede okuyan annelerin çocuklarında hangi sorunlar ortaya çıkmaktadır? Aslında burada çok temel bir varsayımınız var. Kadınlar öğrenebilir diyorsunuz. E şimdi biraz da bir paparazzisine gelecek olursak. Değil mi? Kadınları öğrenebilen, fakülte okuyabilen varlıklar olarak nitelendiriyorsunuz. Yani kadın fakülte okuyabilir. Gibi fakültede okuma kadınlara açıktır. Yani bu bir meziyet olarak söylemiyorum tabii. Hani kadınlar fakültede okuma hakkına sahiptirler varsayımından yola çıkıyorsunuz. Tabii çok biz paparazzi haline dönüşüyoruz ama temel kabulleriniz aslında varsayım dediğiniz şeylerde anlayıyorum. Bu her iki örnekte temel düzeyde de olsa varsayımımızın ortaya çıkıyor. Varsayımımızın hangi düzeyde olması gerektiğini anlattım. Bir konu daha var. Onu da hani hemencik özetleyeyim. Önümüzdeki hafta biraz daha örnekler üzerinden konuşabiliriz. de örnek cümlecikler, varsayımlar hazırlayın kafanızda. Onun üzerinden tartışırsak daha rahat olur. Çünkü çok kısa bir ders bu. Bir de bir, bir de o boyutu var. Şimdi, diğer kavram hipotez. Çok özür diliyorum. Alo? Ha, biliyorum. Biliyorum. Biliyorum. DKB burada mı? DKB burada mı? Pekala, Olur. Tamam. Hı -hı. O, teşekkür ee, Kusura bakmayın arkadaşlar. Bazen böyle bir takım şeyler oluşabiliyor. Şimdi e, hipotez. Hipotez dediğimiz şey e, diğer açıdan e, bizim kullanacağımız araştırmamız önemli kavramlardan bir tanesi. Hipotez dediğimiz şey aslında olaylar arasında bir takım ilişkiler kurmanızı sağlayan veya bir nedene bağlayan önermeler. Hatırlıyorsunuz önermenin ne olduğunu. Tanrı vardır bir önerme mesela. Değil mi? En basitim. Deminki örnekten hareket. Evet çok güzel. Deminki örnekten hareket edecek olursak ne diyoruz? Hani insanlar zeki varlıklardır. Değil mi? Bu bir önerme. Şimdi biz deminki örnek üzerinden konuşalım. Zeka dedik. Öğrenciler dedik. Öğrencilerin öğrenmesine zeka düzeyinin hangi ölçüde etkili olduğunu incelemek istiyoruz. Varsayımımız İnsanlar zekidir. Öğrencilerin zeka düzeyleri farklılık gösterirdi. Ya biz diyoruz ki mesela zeki öğrenciler daha iyi öğrenirler. Ya bu bir önerme. Veya kadın öğrenciler çok daha iyi öğrenirler. Bu bir diğer önerme. Ve yani burada bir ilişki kuruyorsunuz aslında. Değil mi? Yaptığınız denekleriniz arasında bir ilişki kuruyorsunuz. Zeki olanlar ve zeki olmayanlar arasında bir ilişki kuruyorsunuz. Dolayısıyla bunun bir sonucunu ortaya koyuyorsunuz aslında. Ve bu hipoteziniz sizin çalışmanın sürecinde aslında üzerinde durduğunuz ve kanıtlamaya çalıştığınız husus oluyor tamam böyle bir şey söz konusu böyle bir önerme oluşturmak gerekiyor bir araştırma yaparken biraz da örnekler verebiliriz belki aranızda düşünün aklınızda gelen örnekler var mı ben birkaç tane çıkarttım mesela hani onlar bize yol gösterebilir diye. Unutmamak gerekiyor. Hipotezlerin hepsinin kanıtlanabilir olması gerekiyor. Yani kanıtlama derken pozitif veya negatif kanıtlanmayı kastetmiyorum burada. Sınanabilirliği kastediyorum. Örneğin insanlar ödüllendirildiklerinde daha iyi öğrenirler. Bu bir hipotez. Ben bunu ispatlayabilir miyim? Veya ben bunu ispatlama sürecinde ne yapmalıyım? Ne yapmalıyım? Örneğin, farklı gruplarla çalışmalıyım. Birine öğrenme sürecinde ödül vermeliyim. Diğerine ödül vermemeliyim ki aradaki farkı görebileyim. Değil mi? Sonunda hangisinin, acaba ödül alan grup mu, yoksa ödül almayan grup, hangisinin daha iyi öğrendiğini tespit edebileyim? Ama temel hipotezim bu. İnsanlar ödüllendirdiklerinde daha iyi öğrenirler. Mesela. Veya ışık okuma hızını arttırır. Çok basit bir önerme. Çok basit bir hipotez. Işığı kapatırsınız, denersiniz okuyabiliyor musunuz? Işığı loş bir hale getirirsiniz, denersiniz hangi düzeyde okuyabiliyorsunuz? Gibi. Şimdi sizden istediğim dersinizin çünkü biz e, sınavı, kesinlikle mesela iki grup yaparsınız. Çok güzel, sınav ödevden daha güzeldir. İki grup yaparsınız, birine sınav uygularsınız, birine ödev uygularsınız. Ama güzellik, çekimlik biliyorsunuz aslında relatif kavramlar. Dolayısıyla önermelerde e, dikkat edilmesi gereken şeyler. E, dolayısıyla daha mesela şunu söyleyebilirsiniz. Sınav uygulamak, ödev uygulamaktan daha nereyelim başarı düzeyi öğrencilerin daha başarılı olmalarını sağlar gibi bir şey söyleyebilirsiniz. Yani bizim maksadımız burada tespit edilebilir bir işe yani sonuçta tespit edilebilir bir hipotez ortaya koymak. İnsanlar onore edildiklerinde mesela onore edilme ile e, öğrenme potansiyeli arasındaki ilişkiyi tespit etmek istersiniz. Dersiniz ki evet insanlar onore edildiklerinde daha fazla öğrenirler ya daha iyi öğrenirler gibi. Şimdi önümüzdeki hafta e, inşallah e, sizde bir takım hipotezler oluşturup Kafanızda gelirseniz biraz daha detaylı bir şekilde konuşabiliriz. Dersimizin yavaş yavaş sonuna geldik zaten. Bugün biraz araştırmanın ne işe yaradığından bahsettik. Konu nedir? Problem nedir? Hipotez nedir? Varsayım nedir? Dört temel kavram üzerine konuştuk. Bunları diğer bazı kitaplardan da bulabilirsiniz. Tavsiyem de o zaten bilimsel araştırma teknikleri kitaplarında bahsediliyor bu konular. Oradan da hareketle bir takım incele araştırmalar da bulunabilirsiniz. Önümüzdeki haftaya ama rica ediyorum kafanızda çeşitli böyle kanıtlanabilecek, tespit edilebilir hipotezler belirleyin ki biz onların gerçekten ne kadar hani hipotez olarak kullanılabileceğini veya nasıl Formüle edilmesi gerektiği üzerinde konuşabilelim. Bu kadardı zannediyorum benim anlatacağım bugünlük. Ee, önümüzdeki hafta devam edeceğiz arkadaşlar. Ee, dersle ilgili sormak istediğiniz son sorular varsa onları alayım yoksa iyi akşamlar dileyeyim size. Ben teşekkür ederim inşallah açıklayıcı olur. Bunlar önemli şeyler. Bunlar hayatınızın ilerleyen aşamalarında da size fayda sağlayacak şeyler. Paniklemeyin zaman içerisinde zaten biraz daha e, açıklığa kavuşacak. Araştırma yapmak aslında çok keyifli ve o kadar da yorucu bir iş. Dönem sonuna kadar nasıl final sınavları var? Onun gibi. Onun tam tarihini ben size söylerim merak etmeyin. Şimdi öncelikle becerirsiniz merak etmeyin. Onda bir sıkıntı olacağını hiç zannetmiyorum ama Yeter ki derslere katılmaya çalışın. E, Ders esnasında e, mümkün olduğunca katılmaya çalışın. Hatalarımızı düzeltelim birbirimizi. Onun dışında bir problem çıkacağını hiç zannetmiyorum. Merak etmeyin. Hepinize o halde çok teşekkür ediyorum ben. İyi akşamlar. Ee, i̇nşallah ikinci dönem devam edeceğiz. Biraz daha fazla akademik dil üslupla ilgili konuşacağız. ikinci dönem. Ee, o biraz daha artık araştırmanın da hani keyfini almış olacaksınız. O zaman biraz daha e, Değiştir Biraz akademik üsluba geçişte neler yapılması gerektiğini konuşacağız. Biraz daha teknik konular. O yüzden hani hiç çekinmeyin. Ee, bu dönemi en güzel şekilde atlatalım. Önümüzdeki... Evet, güzel. Çok da güzel. Kütüphaneye kapanmak çok eğlenceli bir şeydir. Öyle demeyin. İyi, der iyi dersler diliyorum önümüzdeki haftalarda, önümüzdeki günlerde size. İnşallah önümüzdeki hafta tekrar e, görüşeceğiz. O zamana kadar Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. İyi çalışmalar herkese. İyi akşamlar.